Ee, sevgili Şaban Burhan'la birlikteyiz. Kendisi uzun yollar aşıp geldi çünkü Bursa Karacabey'den geldi bize. Bugün programımızda organik ürün üreticisinin yaşadığı sıkıntıları ve Şaban abinin yol hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Şaban abi. Hoş bulduk Leyla Hanım. Ee, herkesin çok merak ettiği e, benim de ilk e, o soruyla başlamak istediğim bir soru var ki 19 yıl önce Türkiye'de henüz organik tarım bu kadar yaygın değilken ve bilinmiyorken e, Nasıl bir cesaretle yola çıktın? Senin hikayen nasıl başladı onu öğrenmek istiyorum Teşekkür ederim Leyla Hanım ee, Bu organik tarım mevzusu gelirken e, sözüme e, Buğday Derneği Kurucu Başkanı Viktor Anansis ve organik pazarın kuruluş aşamasında yardımcı olan e, o dönemin belediye başkanı Mustafa Sarıgül ve ekibine e, teşekkür etmeden geçemeyeceğim çünkü cesur adımlarla ve e, büyük bir maşakat içerisinde bizim önümüze açan bu iki kurum ve şahısa teşekkür ederim. 20 yıl kadar önce e, kendi e, araziler aldığımda e, organik ...ne olduğunu fuarlardan öğrendim. Ve organin gelecekte insan sağlığı ve toprak sağlığı adına çok güzel bir şey olduğuna o dönemde inandım. Ve araştırarak hızlı bir şekilde organik tarıma başladım. Bir şey soracağım. Orga arazileri aldığın zaman organik tarım yapmak niyetiyle mi almıştın? Hayır. Öncesinde de bir üretici geçmişin de yok. Yok. Yok. <gülüyor> Kesinlikle yok. Yok. Ee, organik tarımı tanıyınca önce kendi çocuklarım ve torunlarımın hmm. sağlığı adına küçük bir bahçe aldım. Organik tarımı tanıdıktan sonra daha da bu bahçeyi geliştirip organik e, üretilenin çok %98 gibi bir yurt dışına gittiğine inandığımda ben bizim insanımız daha mı değersiz deyip kendi hmm. insanımız adına ve çok çeşitli ürün şu an için e, 80-85 çeşitli kadar bir ürünü Örnek olsun diye Bursa bölgesinde ilk kez başlattığımı söyleyebilirim. Tek başına başladın. Tek başıma başladım. Ee, peki organik tarım yani senin de <gülüyor> bizden daha iyi bildiğin kadarıyla meşakkatli bir yöntem. Yani uzun vadede e, kazandıran e, bir sürü zararlıyla e, geleneksel yollarla mücadele etme, etmesi gereken çiftçinin bir e, meşakkatli bir yol. E, deneye yanılımı öğrendin Yoksa nasıl oldu o, Oradaki o şey e, Zarar ziyan Evet e, çok önemli konuya temas ettiniz e, Gerçekten Türkiye'de Organik konusunda bölgesel olarak Araştırma yapan Ne üniversite ne ilçe tarım müdürlükleri Maalesef yok Çünkü sorunlar bölgeseldir hı hı. Marmara bölgesinin sorunları ayrı Ege'nin Akdeniz'in yine ayrı Onun için ee, sorun tek değildir her bölgenin kendine has sorunları vardır ve bu konuda ben yıllar önce hem üniversite hem de il tarım müdürlüklerine dedim ki arazimin 20 dönüm kadar alanını size tahsis edeyim ben çalışayım ekipmanı ben vereyim bu konuda araştırma ve demetrasyon çalışması yapalım dedim hı hı. ona verilen cevap bizim yönetmeliklerimizde böyle bir şey yok. Biz e, kesinlikle bu konuda yardımcı olamayız deyince hmm. biz e, çevredeki daha önceki yapan e, ablalarımız, abilerimizden e, kısmen bir şeyler öğrenerek deneme yanılma metoduyla e, yapmaya çalıştık. Ama bunda da çok büyük zararlar gördük. Çünkü e, zararlı mücadelesinde ne kadar ve ne ile mücadele edeceğini bilemiyorsun. E, i̇şte biyolojik mücadeleyi yeterince bilemiyorsun. Bu sorunları çözebilmek için sürekli deneme yanılma metotları uyguladın. Bu yanılmalarda da çok büyük kayıplarımız oldu. Hı hı. Yani davamıza yüzde yüz inandığımız için davamızdan da vazgeçemedik. Ve bu arada daha önceki yıllarda kazandığımız çok büyük değerleri işte araçtır, arazidir, kazandır yazlıktır. O gibi şeyleri kaybetmek durumunda kaldık. Yani maddi kayıplarınız da çok fazla oldu. Hem ya. maddi hem maddi manevi kayıplarımız oldu. Peki sonrasında ne kadar bir zaman sonra artık yavaş yavaş gerçekten bu işi anlamaya e, ve e, kendi kendinize çözümler üreterek o çözümlerle ilerlemeye devam ettiniz? Burada en az 6-7 yıl geçti hmm. ki tarımda zaten e, sınır yok, öğrenmenin sınırı yok. Biz 20 senede bu işin içindeyiz ama yine de hiçbir şey bilmiyoruz hı hı. çünkü öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki bir üniversite gibi sağlam araştırma yapamıyorsun amatörce deneme yanılma metotlarını global manada yapıyorsun ama ufacık bir farklılık iklim şartları ne bileyim doğal şartlar o senin bildiğini unutturup yeni şeyler öğrenmeye zorluyor. Hı hı. Peki devlet desteği Alıyor musunuz? Alabiliyor musunuz? Şimdi, Devletin organik ürün üreticisine katkısı var mı? Tabii var da bu sembolik bir rakam. Hı hı. Asıl devletten beklediğimiz üretilen ürünün son noktaya ulaştırılması ve üretilenin tamamının eğer değerlendirilebilirse gerçekten insanlar, organik üreticiler destek sahibi olacak. Hı. Şu an biz ürüttüğümüzün ilk yıllarda... %50 gibi bir bölümünü ancak satabiliyorduk. Şu an organik pazarlar ve e, tüketicilerin belli bir oranda bilinçlenmesi sayesinde bu oranı biz yüzde %70'lere yetmişlere çıkarabiliyoruz. Ama hala yüzde otuzluk gibi bir rakam. Yüzde i̇şte otuzluk, yüzde kırklık ya da %20'lik yirmilik bir bölümünü e, ürünü değerlendiremiyoruz. Hı -hı. Bu da maliyetlere çıkıyor, evet. yansıyor. Çünkü organik tüketiciler gerçekten çok az, ufak bir kesim. İstediğimizde ürünleri de satamıyoruz. Satamadığımız ürünlerin maliyeti de fiyatlara biniyor. Evet. Aslında organ, herkesin organik ürün yeme şansı olmalı. Eğer organik üreticilerin tüm ürününü direkt sattığında konvansiyel üründen daha uygun fiyata satabilme şansı olacak. Ama e, ürettikleri ürünün tamamını satabilirse. Hı hı. İşte bunun için e, üretimden en son noktaya kadar zincir halkasını çok iyi Büyüklerimiz organize eder ve üreticilerin tüm ürünlerini satacağı bir platform oluşturulursa işte onkoloji hastaneleri, yaşlıların hastaneleri, sağlığa ihtiyaç duyan tüm insanların organik ürünlerin yiyebileceği bir ortam oluşursa bu sefer herkes zaten organik üretim yapma zorunluluğu hissedecek. Çünkü her insanın sağlıklı yaşaması en temel hakkı. O zaman şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Çünkü dinleyicilerin ve tüketicilerin de bir üretici ağzından bunu duymasında çok fayda görüyorum. Hani hep diyoruz ya organik ürünler pahalı. Bir üretici olarak sen şunu bize söyleyebilir misin bana abi? Organik ürünler neden daha maliyetli ve son tüketiciye gidene kadar ki yolda ne oluyor da fiyatlar birazcık daha yüksek? Yani Şimdi... üreticinin masrafı ne? Şimdi organik üretim aslında aile işletmesidir, butik işletmededir ve kendi yakınlarına işsizdam yaratabileceği bir iş koludur. Hı hı. Ve insanın organik üreticinin bir yaşam felsefesidir zaten. Para kazanmak için değil öncelikle yaşamını idame ettirmek için bu işi yapar. Şimdi organikte birincisi zararlıya karşı olan yetersiz mücadele ürün kaybına sebep olur. Neden? Pest dediğimiz zararlıya karşı zehir kullanmıyorsun. Çoğu ürünlerimizde işte böcektir, bittir oluyor. Onlar yaşıyorsa zaten insan da yaşıyordur. Hı hı. Bu felsefeyle hareket etmemiz lazım. Bir de ot mücadelesi çok ağır bir yüktür organik üreticide. Neden? Ot ilacı kullanmadığı için biz iki sefer, üç sefer otu patlatıp tarlayı sürüyoruz. Ot mücadelesini askeriye indirmek için. Hı. Ama ona rağmen Ot mücadelesi çok fazla. Bu da e, iş gücüne dayalı. İş gücü de Türkiye'de e, çok maliyetli bir şey. E, ve işte birincisi ot, ikincisi zararlı mücadelesi, üçüncüsü yol mesafesi. Yani üreticiyle tüketiciyi buluşturduğumuz mesafe ürettiğini de satabileceğin noktada Müşterilerin bazen e, elit müşteriler oluyor, bilinçli müşteriler oluyor. O dönemde tatillerinin çok olması sebebiyle hı hı. E, tam ürünü değerlendiremiyorsun. Bu da maliyetlere e, zincirlerin Yalnız halkası yok. olarak tabii yansıyor. Tabi burada bir de sertifikasyon maliyetleri var. Sertifikasyon <gülüyor> maliyetleri var tabi. Ondan da biraz bahsedelim. Yani aslında çiftçinin belini bükmüyor değil. Yılda kaç defa denetleniyorsunuz? Yılda yazlıklar ve kışlıklar olmak üzere iki sefer denetim... Den geçiyoruz. Her iki seferinde de hem arazinin tüm ürünleri analizden geçiyor Tüm ürünler tek tek inceleniyor dönüm bazında, verim bazında Ekstra bir sertifikasyon maliyeti de ödüyorsunuz Tabi Bu da az tabii. bir rakam değil aslında Yani 3000 bin lirayla beş bin lirayla arasında değişiyor hı hı, hı. Buna istiraden zaten analizler de baya bir maliyetli yani her ürünü yaptırıyorsun, sertifika kuruluşu yapıyor, e, mal verdiğin kurumlar yapıyor. Bunlar da e, analiz ücretleri de bayağı külfetli bizim için. Ee, yani aslında organik tarım yani organik üretim e, emeğe dayalı bir sistem. Ve e, aslında tüketici aldığı ürünün çok büyük bir kısmını emeğe ödüyor. Evet. Kalan kısmını aldığı o gıdaya ödüyor aslında, emeğe e, para ödemiş oluyor. Peki... <gülüyor> Türkiye'de organik tarımın geleceği var mı? Yani bundan 19 yıl önce bu soruya belki başka bir cevabın olabilirdi ama şu anda mesela organik ürünler yaygınlaştı, üreticiler fazlalaştı, pazarlar çoğaldı, artık satış alanları da daha fazla, marketlerin organik bölümleri var. Türkiye'de organik tarım üretici gözünden baktığımız zaman nereye gidiyor? Şimdi 20 yıl öncesine baktığımızda biz e, gerçekten pazar bulmada yani bu ürünü tüketecek insanı bulmakta çok zorlanıyorduk. Bulamıyorduk zaten. Biz konvansiyel pazarlarda organik ürünümüzü konvansiyel üzere sattığımız halde atıyorum o dönemde biz konvansiyelde 3 lira olan şeftaliyi biz 1 liraya satmak zorunda kalıyorduk. Neden? Edici bücüs gösterişsiz yani. ve kurtlu olduğundan dolayı. Pazarlar sayesinde bilmiyorum yurt içindeki e, tüketim hızlı arttığını düşünüyorum. Bilinçli kesim ne yediğini sorgulayan, yakınını kaybettiğinde neden kaybettim, sebepleri nelerdir deyip inceleyen insan gerçek organik tüketici oluyor. Çünkü organik üretimdeki yaşam felsefesi tüketici yansımakta. Yani organik tüketicinin bir yaşam felsefesi oluyor artık. Yani evde abucuburların yememesi, sağlıklı yaşaması, sağlığın en değerli ve en kıymetli şey olduğunun bilincine... Yakını kaybettiğinde ya da hastalandığında varıyor. Hı hı. Eğer biz bu eğitimleri yani ne yediğimizi sorgulayıp ne yiyeceğimize karar verme aşamasına geldiğimizde organik tarım çok hızlı bir şekilde büyüyecektir. Neden? Üç tane elma konvansiyel elma alıp zehirlenmektense bir tane almayı yeğleyeceğiz. iki tane almayı yeğleyeceğiz. Evet. Onun için e, insanlar bilinçlendiğince bilinçlendiği sürece e, ne yediğini sorguladığı sürece en değerli varlığı olan sağlığını düşündüğü sürece organiklerim hızlı bir şekilde büyüyecek. Çok daha hızlı bir adımla ilerleyeceğini ümit ediyorum ben. Evet şimdi kısa bir müzik arası verelim ardından tekrar kaldığımız yerden devam edelim. 94.9 Açık Radyo'da tohumda NASA'da ekolojik yaşam programında Bursa Karacabey'den programımıza gelen Şaban Burhan'la konuşuyoruz. Üreticimiz e, bize organik tarım hikayesini anlatıyor ve üreticinin karşılaştığı zorlukları. Evet e, sen pestisit diyorsun, zehir diyorsun ya Şaban abi. E, tüketici niye o zehri tüketici? Zehirli elmayı satın almamalı. Yani bir üreticinin gözünden, bir üreticinin dilinden o elmaya sıkılan ya da diğer şeylere sıkılan şeyin, şeyin zehirliği aslında bunun zehir olarak telaffuz edilmesi çok daha önemli. Niçin tüketici organik beslenmeli? Şimdi az önce de demiştik ya insanın en değerli varlığı sağlığıdır. Sağlığını kaybettiğinde onu daha iyi anlayabiliyor. Çünkü böceği öldürmek için kullanılan zehir aynı zamanda insanı da öldürüyor. Bunu bilmeyen yok. Bilim adamları da dahil herkes e, farkında. Fakat işine gelmediği için belki söylenmiyor. Çünkü zehiri kullanan e, özellikle çilek gibi meyve çekildiği dışında olan bir ürün atılan zehiri e, tamamen nüfuz e, benliğine nüfuz ediyor. Elma armut gibi ürünlerde çok uzun. Yani çiçeklenme ile hasat dönemindeki çok uzun olan e, meyvalarda e, zararlı mücadelesi çok yoğun oluyor. Çok yoğun olduğu için de e, zehirden başkası ancak biyolojik ilaçlarla e, ya da elle yapılabilecek mücadele ile ancak e, bu şeyden e, sağlıklı bir ürün yapabiliriz. E, zehiri bünyesine kabul eden bir meyveyi yediğimizde değerli olan şeyimizi kaybediyoruz. ...herkese biz birer birer... ...bunu anlatsak... ...hem üretici hem tüketici olarak... ...organik ürün yemek... ...yememizin zaruri olduğuna inanır... Hı hı. ...hem tüketici hem üretici... Evet. ...çünkü bizim kendi bölgemizde... ...bakıyorum... ...bir kadın kendi bahçesine... ...torunu için özel bahçe yapıyor... ...ya neden dediğimizde... ...biz konvansiyel yetiştirdiğimiz... ...domateslere, biberlere... ...işte böcek olduğu için ilaç atıyoruz... ...ama kendi çocuğuma az bir şey bunu yapıyorum... Aslında tüm üretici çiftçilerin yediğini yedirebileceği bir sistem olması gerekir. Yediğini yedirebilecek. Yediğini yedirebilecek. Ben çocuğuma ve torunuma yedirdiğim tüm ürünleri göğsümü gere gere benim iş ortamım dediğim tüketici kitlesine rahatlıkla verebiliyorum. Aslında tüm çiftçi arkadaşlarımızın bu felsefeyle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki konvansiyonel tarım yapan bir çiftçi organik tarıma nasıl geçecek? Şimdi e, çiftçilerimiz e, belli bir alışkanlıklardan geçmesi, değiştirmesi çok zor. Yeni gelecek çiftçiye eğer biz e, iyi bir eğitim verilirse, devlet kanarılan zehrin ne işe yaradığını bunlardan nasıl korunabileceği konusunda çok iyi bir eğitim verilirse insanlığımızın sağlıklı bir yaşam için e, onların bir adım atması gerekir. O da nasıl olur? E, genç olan çiftçilerimizin ee, ...bu zehirler konusunda... ...atılan ilaçlar konusunda... ...toprağa atılan yanlış gübreler... ...gübrelerimin... ...toprak anamız dediğimiz... ...bu e, değerli varlığımıza... ...nasıl zarar verildiğini çok iyi insan ...insanoğludur mutlaka öğrenecektir... Hı hı. ...yani yaşlı çiftçiyi eğitmek yerine... ...gelecek olan çiftçiyi eğitirsek... E, ...hem toprağımızı... ...hem insanımızı kurtarmış oluruz... ...peki... <gülüyor> ...son olarak şunu da sormak istiyorum... Ee, toprak e, neden bu kadar önemlidir ve çiftçinin toprakla bozulan bağı nasıl düzelir? En önemli konulardan biri aslında bu hem tarımın hem insanlığın e, sahiplenmesi gereken bir şey. Toprak ana dediğimiz çok doğurgandır. Binlerce yıldan beri gelmiş binlerce yıldan sonra gelmesi gerekir. Fakat şimdi bir Kızılder'e ata çözü var. Bu topraklar e, atalarımızdan kalmadı. Çocuklarımızdan ve torunlarımızdan ödünç aldık diye bir söz var. Ben bunu gerçekten çok önemsiyorum. Ve tüm üreticilerin önemsemesini e, bekliyorum. Çünkü toprağımız e, emanet olduğu için çok iyi sahiplenmemiz lazım. Toprağımızın içinde bin, e, onlarca mineral var. Bildiğimiz ve bilmediğimiz onlarca mineral var. Eğer yanlış ilaçlama... Yanlış zehirleme, yanlış ot ilacı kullanma, yanlış gübreleme yaparsak bu anamıza zarar vermiş oluruz. Toprak anamız bizim olmadığı için emanet olduğu için çok iyi kollarsak gelecek nesillere emanet aldığımız gibi bırakabilirsek uzun yıllar toprak anamızdan faydalanmış oluruz. Bu yüzden organik tarım şart. <gülüyor> Kesinlikle burada tüketicilere de bir şunu söylemek istiyorum. ...yediklerimiz, ilacımız, ilacımız da yediklerimiz ve içtiklerimiz felsefesini eğer bilinçaltına yerleştirirseler... ...organik tarımın önünü açmış olurlar, sağlıklı yaşamın önünü açmış olurlar. Evet, çok teşekkür ederim Şalpan abi programa konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Evet, Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bugün... Şaban Burhan'la birlikteydik. Kendisi 19 yıldır organik üretim yapıyor ve neden organik üretime ihtiyacımız olduğunu anlattı bize. Yedikleriniz şifanız olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan masaya ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.